<gülüyor> Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala rasulillah Kardeşlerim Bugünkü dersimizin konusu da Geçen haftaki dersin Konusunun uzantısı neydi Geçen haftadaki dersimiz ibadetlerde ölçülü olmak ne demek Bu ölçüyü kim koyar Kim uyar İbadetlerde ölçüyü Allah Azze ve Celle koyar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyar. Allah Azze ve Celle'nin kulları Muhammed'in aleyhisselamın ümmeti de konulan bu ölçülere uyar. Demek ki biz Allah Azze ve Celle'nin kulu olmaklığımız hasebiyle Muhammed'in aleyhisselamın ümmeti olmaklığımızdan dolayı Allah Azze ve Celle'nin ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın koyduğu ölçülere uymak mecburiyetindeymişiz. Şimdi e, ne olursa olsun ölçüyü kim kaçırırsa kaçırsın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermediği bir şekilde bir kimse ibadet yapsa, ibadet yaptığını sansa, yaptığı işin ibadet olarak telakki etse, bu nedir? Geçersizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında bunlar cereyan etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara muttali olduğunda anında ne yapmış? Müdahil olmuş. Şimdi onları göreceğiz. Geçen hafta birkaç sahabeden görmüştük. Onlar yaptılar ne için? Allah azze ve celleye halisane ibadet olsun diye. Yaptıklarının aslı nedir? İbadettir. Kimisi? Kimisi? ben geceleyin sabaha kadar Kur'an okuyacağım dedi kimisi eşimle cinsi temasta bulunmayacağım çünkü onunla haşır neşir olurken yıkanacağım, pakmanacağım bir sürü vakit geçecek Allah Azze ve Celle'ye olan ibadetimden taatımdan ne yapacağım? geri kalacağım bu mesele beni Allah Azze ve Celle'ye itaatten, ibadetten geri koymasın diye eşlerimle ne yapmayacağım? mücamatta bulunmayacağım dedi, ötekisi her gün oruç tutacağım dedi. Oruç tutmanın neyi var? Aslı var ama her gün her gün oruç tutmak ne değil? Maksut ve matlup değil. Bunları görmüştük. Bugün de ne yapıyoruz? Buna devam ediyoruz. Evet. En son en son neyi görmüştük? Üç sahabe geliyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam efendimizin evinde analarımıza peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın e, davranışını soruyor. Öyle Aliül Ala ibadetinin tahtının efendime söyleyeyim kendisini helak edercesine davranmasının olmadığını görünce Bunlar ne yapıyorlar? Ya diyorlar bu Resulullah aleyhissalatü vesselam. Hiç ibadet etmese dahi <gülüyor> Allah Azza ve celle kendine seçmiş Muhammed aleyhisselamı. Yani peygamber olarak seçmiş. Resulullah nerede biz nerede? Deyip ne yapıyorlar? Resulullah aleyhissalatü vesselamın derecesine gelemeyeceklerini kimsenin gelemeyeceğini bildikleri için kendilerini ibadete taata veriyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bundan haberdar olunca ne yapıyor adeta hepsini e, sanki paylıyor gibi bir durum arz ediyor bunu söylemiştik bir e, rivayet daha var Abdullah radıyallahu anh'dan geliyor bu rivayet. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a ne yapıyorlar? Haber veriyorlar. Bu mübarek sahabenin yapmış olduğu durumu. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da ne yapıyor? Karşısına alıyor. Yaptığı işin yaptığı işin gerçekten takvalık olmadığını bildiriyor. Orta yolu tutmasının gerekliliğini ona öğretiyor. Şöyle diyor. Senin gündüzleri oruçlu, geceleri uyanık geçirdiğin bana haber verilmedi mi sanıyorsun? Adam gündüzlerini oruçla geçiriyor, geceleri de ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim okuyor, namaz kılıyor. Ben de, Abdullah radıyallahu anh'ı diyor ki ben de muhakkak verilmiştir ya Rasulullah dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam böyle yapma. Bazı kere oruç tut. Bazı kere tutma Gece hem uyu hem de kalk teheccüd namazı kıl Yani gece namazını kıl Şüphesiz senin üzerinde vücudunun hakkı vardır İki gözünün de hakkı vardır Hanımının da hakkı vardır Ziyaretçilerinin de hakkı vardır Şüphesiz her aydan üç gün oruç tutman sana yeter la havle ve la kuvvete illa billah şu dinin güzelliğine bak şu dinin kolaylığına bak ama bizim adamlar ne yapıyorlar erba'in çıkarıyorlar erba'in 40 gün hiçbir şey yemiyor adam arka arkaya arka arkaya oruç tutuyor sadece bir zeytin sadece bir hurma ya da sadece bir kuru üzüm tanesiyle bir tek taneyle halbuki Resulullah Aleyhisselam bu şekilde diyor yapmanız ne değil maksut ve matlup değil biz ne yapmayacağız vücudumuza? Elem ve ızdırap vermeyeceğiz. Müslüman kuvvetli olacak ki kafire karşı mücadele ve mücahede yaparken ne yapsın? Heybetli gözüksün. Eğmeyen hey, adam kupkuru, karılı kalır. Kuru olan adam da ne yapamaz? Normal hayati fonksiyonlarını idame ettiremez. Evet. <gülüyor> aydan üç gün oruç senin için yeter diyor. Çünkü senin için her iyiliğin on misli karşılığı vardır. Üç gün oruçtan adam on misliyle karşılarsın. Demek ki bütün ayı oruçlu geçirdi gibi oldu. Bu da senin bütün zamanının oruçlu olması demektir. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> adeta küçük bir çocuğa öğretir gibi yani hiçbir soru sorulmamak Durumunda Gelmeyecek şekilde Aleykümselam ve Rahmatullah Ne yapıyor anlatıyor Abdullah radıyallahu anh'u diyor ki Ben arttırdıkça iş Aleyhime döndü Sonra ben ya Resulallah Ben kendimde güç ve kuvvet buluyorum Dedim Halbuki Resulallah aleyhissalatü vesselam Bak tiyo veriyor ona bırak diyor bunları yapma Kendini ne yapma Heder edip güçsüz bırakma Gençliğinde insan ne yapar? Buna 3-5 sene dayanabilir. Ama hep genç, genç duracak halimiz yok ki. İhtiyarladığında ne yapacaksın? Evet. Ben bu şekilde söyleyince <coughs> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam O halde Allah'ın Nebisi Davud'un Aleyhisselam'ın orucunu tut. Daha fazlasını yapma. Yani bir gün ye, bir gün ne yap? Oruçlu ol. Davud'un orucu nedir ey Allah'ın Resulü? Bakın Resulullah aleyhissalatü vesselam ikaz ediyor. Sahabe de bilmediğini soruyor. Ki elhamdülillah bunlar sorulmuş. Bizler ne yapıyoruz? Onların soruları üzere Resulullah aleyhissalatü vesselamdan ilim alıyoruz. Senenin yarısını oruçlu geçirmektir buyuruyor Resulullah. Nasıl olur bu? Bir gün yiyip bir gün yemem oruç tutmakla. Abdullah radıyallahu anhu yaşlandıktan sonra keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhsatını kabul etseydim der dururdu. Ama ne yapıyor bak Resulullah'a söz verdi ihtiyarlasa dahi vücudu zafiyet içinde olsa dahi o verdiği sözü tutmanın yolunu ne yapıyor? Arıyor ama pişman olmuş. Evet, demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emredip gösterdiği, göstermediği şeylerden daha fazlasını yapanlar ya bu dünyada pişman olacaklar ya ahirette pişman olacaklar. Hz. Abdullah radıyallahu anh ne yapmış? E, bu dünyada pişman olanlardan ben pişman oldum siz pişman olmayın diyor. Bize ne yapıyor? 1400 sene önceden mesaj veriyor. evet. Kardeşlerim <gülüyor> bu şekildeki davranışlar ibadetlerde ölçüyü kaçırmak demektir. Kim yaparsa yapsın. İstesese Habe yapsın. Resulullah Aleyhisselam razı oldu mu onun bu davranışından? Razı olmadı. Ama yaptığı iş ne yapmadı? Onu harama sevk etmedi ama zora soktu. Zora sok. Allah bizden zorluk istemiyor bizim dinimiz kolaylık dini yesiru ve la tuassiru kolaylaştırın zorlaştırmayın evet bu pişmanlık burada Abdullah bin Amr'ın radıyallahu anhumanın ilerlemiş hayatında olduğu gibi bazen bu dünyada bazen ahirette bazen de hem dünyada hem ahirette olacağı kesindir Abdullah bin Amr ne yaptı sadece dünyada e, pişman oldu bu şekilde davranan kişiler Belki dünyada, belki ahirette, belki ikisine de pişman olacak. Eğer bidatları, bidatları sadece ameliyse Allah Azze ve Celle'ye kalmış. Eğer ise bidatları, dinden çıkarıcı durumdaysa hem bu dünyası mahvoldu hem ahiret. Allah Azze ve Celle bizi muhafaza buyursun. Evet kardeşlerim, bir başka rivayette yine, senin bütün günleri oruçlu geçirdiğinden ve her gece Kur'an okuduğundan haberdar olmadığımı mı sanıyorsun? Bunun üzerine "Elbette ya Resulullah, haberin vardır." dedim. Fakat ben bununla sadece hayra ulaşmayı diliyorum dedim. Bakın kardeşler. Ve kem min muridin lil hayri la yanalehu veya la yusibuhu Hayrı isteyen çok kimseler vardır ki hayra ulaşamıyorlar yahut da onlara ne yapmıyor isabet etmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da <gülüyor> Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Davud'un orucunu tut çünkü o insanların en çok ibadet edeniydi yahu. Davud Aleyhisselam peygamberdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Davud Aleyhisselam peygamber olmasa sebiyle Allah'a en çok ibadet edendi. E sen peygamber değilsin, Davud Aleyhisselam'dan daha mı çok ibadet etme durumundasın? Onun ibadeti neydi? Oruç cihetiyle bir gün yiyip bir gün oruç tutmak. Biz de ne yapacağız? Eğer en fazla yapmak istiyorsak Davud Aleyhisselam'ın orucu gibi oruç tutacağız ki Allah Celle Şanuhu bizden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem razı olsun. Ve bu yaptığımız işe de vücudumuz katlanabilsin. Evet. Ayda bir defa Kur'an'ı hatmet buyurdu. Şimdi Kur'an'ı hatmet deyince hemen ne yapıyor? Bu hadisi gören hadis inkarcılarının gözleri filcan gibi çıkıyor dışarıya. Diyorlar gördün mü bak. Bu hadis uydurma. Nereden anladın? E Kur'an'ı hatmet. Kur'an Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından önce daha ölmedi Resulullah Aleyhisselam. Geliyor. Ayetler arka arkaya geliyor. Bak Kur'an'ı hatmet. Ve mübarek. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 114 sureyi hatmet demiyor. O güne kadar gelenleri hatmet diyor. E tabi insan böyle tek bakarsa Ağvarü Deccal gibi Ne yapar? Meselelere vakıf olamaz Allah Celle Şanuhu Ümmetin ulemasına merhamet etsin Allah'a yemin olsun bizim dinimizde eksik bir şey yok Dinimizde saklayacak bir şey de yok Dinimizde soru sorup da Dinle alakalı cevabı verilmeyecek durum da yok Yeter ki biz ne yapalım? Ehl-i Sünnet ulemasına müracaat edelim Allah Azze ve Celle Ehl-i Sünnet ulemasına Merhamet etsin Onların şefaatlerine Bizi mazhar kılsın Subhanallah Ayda bir defa hatmet dedi Ebu Abdullah radıyallahu anh Daha çok istiyor Ben Ya Resulallah benim bundan daha fazlasına Gücüm yeter dedim <gülüyor> Bakın bunlar ibadeti taatı çoğaltmak istiyorlar bizde nereden kaçacak bir delik var onu arıyoruz işte sahabe-i kiramla rıdvanullahi teala aleyhi mecmain bizim aramızdaki fark onlar ibadete neler müştaklar ihtiyaç sahibiler bizden de ibadetin nerede efendime söyleyeyim bir şeyi var oluru var orasını bilir de acaba buradan kıvırır mıyız Allah bize hidayet etsin evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o halde 20 günde bir hatmet. Yani o güne kadar ne geldiyse ne ezberlediysem onları oku. Ben yine ya Resulallah bundan daha fazlasını yapabilirim dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyleyse 10 günde bir hatmet. Bak ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun isteği üzere yol gösteriyor. Ben tekrar... Bundan daha fazlasına gücüm yeter ya yani Nebiye Allah diye ısrar edince şu halde yedi günde bir hatim yap. Artık bunun üzerine arttırma. Evet. Abdullah radıyallahu anhu devam ediyor. Vallahi diyor ben arttırdıkça aleyhime arttırıldı deyip devamına nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki şüphesiz sen bilmiyorsun belki ömrün uzun olur ömrün uzun olunca bugünkü kuvveti bulamazsın bugün üstesinden gelebiliyordun yarın pişman olursun Abdullah bin Amr Radıyallahu anhuma dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bana söylediği hale döndüm. İhtiyarlayınca onun ruhsatını kabul etmiş olmayı çok arzu ettim. Radıyallahu anhuma. Subhanallah. Subhanallah. Evet kardeşler. <gülüyor> Bu rivayet de şu şekildedir. Bu da ibadetlere emredildiklerinden fazla ihtiras gösterildiğinde dengelerin nasıl bozulduğunu ortaya çıkarmaktadır. Abdullah radıyallahu anh'u, şimdi bunu söyledik ya bak dengeler nasıl bozuluyormuş. Sahabe-i kiram <gülüyor> ne cereyan etmiş üzerinde onu ne yapmışlar söylemişler. Ne için? Allah subhanahu taala onları adeta Kur'an'ı ve sünneti şerh etsinler diye yaratmış. Kendi hareketleriyle, halleriyle bir iş geliyor başlarına. Ya Resulullah direktman bir şey söylüyor, işi çözüyor. Yahut Allah celle şanihu hakabinde bir ayeti kerime gönderiyor, işi ne yapıyor? Ya yasaklıyor, ya tafsilata götürüyor. Evet. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma şöyle diyor. Babam rahimahullah beni soyca üstün bir hanımla evlendirdi. Zaman zaman gelinin yanına gelir gider ve beni sorarmış. Nasıl? Memnun musun Abdullah'dan? Ne yapıyor Abdullah? Durumu nedir? O da dermiş ki o ne iyi bir erkektir ki. Evine geldiğimden beri yatağıma ayak basmadı. Ne halde olduğumu da araştırmadı. Ne için? Sabah akşam namaz, sabah akşam Kur'an. Sabah akşam ibadet taat, gündüzleri oruç. E, i̇badet yapan adam karısının halini hatırlıyorum sorar mı? <gülüyor> Elbette ki sormaz. Evet. Bir gün böyle, iki gün böyle... Epey zaman geçtikten sonra gelip gidiyor ne yapıyor? Gelinin halini hatırını soruyor. Abdullah da ne yapmamış maşallah. Hanımının hiç hatırını sormamış o güne kadar. Vaziyet böyle devam edince babam Amr radıyallahu anh'u durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu benimle görüştür buyurmuş. Daha sonra ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile karşılaştım. Subhanallah, La havle ve la kuvvete illa billah. Kardeşler düşünüyor musunuz? Sanki önümüzde ne yapıyor? Bak hadis e, ravileri nasıl cereyan ediyor? Önümüze sanki getiriyorlar, tiyatro gibi gösteriyorlar. Vallahi hadisleri okuduğumda eğer o günde gerçekten e, biraz daha çok, ee, imanım kuvvetliyse sanki düşünüyorum yani işte Resulullah buradan geldi Amr radıyallahu anh bu buradaydı Abdullah bu şekilde geldi karşılaştılar sanki bir tiyatro var işte burada da öyle evet bana nasıl oruç tutuyorsun diye sordu ben de her gün dedim sonra nasıl Kur'an okuyup hatim ediyorsun dedi ben her gece diye cevap verdim yani o güne kadar inmiş ayetleri okuyarak hatim etmek. Yoksa bugünkü mu'teriz olan hadis e, inkarcılarının dediği gibi yani o güne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün Kur'an-ı Kerim'i sanki getirip söylemişti, cem edilmişti de onu mu okuyordu? Ben bu caiz değil bu efendime uydurmasyon diyebilir buna. Neden bunu diyebilir? Çünkü onların akılları Kulaklarında ve gözlerinde kalplerine inmemiş. Allah hidayet versin Onlar da bizim de hidayetimizi arttırsın Ne yapalım lanet edip beddua etmek Bize bir faydası sağlamayacak Evet Abdullah radıyallahu <gülüyor> anhu Daha önce geçen konuşmalarının Benzerini Hayıflayarak Hayıflanarak anlattı O Geceleyin Rahat etmek için okuduğu Kur'an'ın o güne kadar inen ayetlerinden yedide birini gündüz aile fertlerinden birine okuyup dinletirdi. La havle ve la kuvvete illa billah. İlla okuyacak Kur'an-ı Kerim'i. Çaresi yok. Gece okuyamadıysa ne yapacak? Onu gündüz kaza edecek. La havle ve la kuvvete illa billah. Onlar Kur'an okumak için bak ne kadar kendilerini zorluyorlar Allah hakkı için Aylardır Kur'an-ı Kerim'i Belki eline almayan ümmet Muhammed'ten Muhammed'den kimseler var Yarın bu adam da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Şefaat isteyecek Biz de şefaat isteyeceğiz Allah bize şefaat etsin Evet Güçlü ve kuvvetli olmak istediğinde <gülüyor> Birkaç gün Oruç tutmazdı Bak ne yapmış? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın söylediği sözler kalbine yer etmiş. Çünkü onlar ne yapıyorlardı? Cihattan cihada efendime söyleyeyim kafir peşinde geziyorlardı. Allah azze ve celle'nin dini ikame olsun, şeriat hakim olsun diye. Cihat çıkaracak Durdu mu? Duydu mu? Birkaç gün ne yapmıyor? Oruç tutmuyor. Ne için? Kuvvet bulsun diye. Sonra oruç tutmadığı günleri sayar, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme verdiği sözden caymış olmamak için tutamadığı günler kadar orucu kaza ederdi. La havle ve la havle kuvvete illa billah. Biz pazartesi ve perşembe günleri ne yapmıyoruz? Devamlı şekilde oruç tutmuyoruz. Halbuki emri var Resulullah aleyhissalatü vesselamın ayın 13'ünde, 14'ünde, 15'inde de devamlı şekilde oruçtanımız var mı? Allah bize hidayet etsin. Ama Abdullah'a bakın. Evet kardeşler, bu rivayet eee Müslim'de bulabileceğimiz bir rivayet. Evet. La la illa billah. Değişik rivayetlerin aktarıldığı bu hadis her türlü aşırılıktan uzak kalarak orta yolu tutup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerine uymanın dünya ve ahiret saadeti ve selametine vesile olacağını açıkça belirtmiştir. Bundan ders almak lazım. Yani böyle hikaye okumuş olmak için hadisler, hadisleri ve rivayetleri okumamak lazım. Öyle değil mi? Düşüneceksin bakalım. Sahabenin başına gelen meselenin nihayetinde bize verilen mesaj nedir? Bizim alacak olduğumuz ders nedir? Ahmed'in öküzü bakar gözü oku oku oku birazcık ağla ondan sonra hayatında hiç ne olmasın? Değişiklik olmasın. Allah sana hidayet etsin bana da. Evet. La havle ve la illa billah. Ruhbanların yaptığı gibi. İnsanlardan uzak kalmak ve kişinin kendisini bitkin düşürecek ve bıkkınlık verecek derecede ibadet yapmasını da ne Allah Celle Şanuhu ne de Resulü ne yapmamıştır uygun görmemiştir. Bizim dinimizde ruhbanlık yok. Evet, nafile ibadetler kişiyi helal rızık kazanmaktan, ailesiyle meşgul olmaktan ve cihadın her türlüsünden alıkoymamalıdır. Bu bize emredilmemiştir bu şekilde davranmak. Hatta zemmedilmiştir bile. Müslüman Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği kadar ibadet ve taata ağırlık verecektir. Evet. Çünkü rahiplerin yaptığı gibi dünyadan el etek çekmek ve insanlardan uzak kalmak İslam'da iyi görülmemiş hatta yasaklanmıştır. Ancak fitne devirlerinde ayrı bir şey. Onu da ne yapalım? Parantez içinde söyleyelim ki, haa hoca efendime söyleyin burada ne yapmadı? Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini Üstü kapalı olarak inkar etti deyip de itirazla bize ne yapmasınlar gelmesinler. <gülüyor> Estağfirullah. Evet kardeşler, Bukhari'nin iman 29'da kaydettiği Ebu Hurayra radıyallahu anhunun rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu din gerçekten kolaylıktır. Hiç kimse dini korlay, hiç kimse dini zorlaştırmaya kalkmasın. O mağlup olur böyle davrandığında. O halde doğru yolu yani benim sünnetimi takip edin, orta yolu elden bırakmayın, müjdeleyin ve imrendirin, kolaylaştırın. Sabah erken kalkarak, bakın kardeşler yani Subhanallah. Rasulullah Vesselam ibadeti bize anlattığı gibi. Dünyevi menfaatin hangi saatlerde olacağını bile ne yapıyor anlatıyor. Bizim dinimiz, bizim dinimiz insanı ilgilendiren meselelerle iç içe olan bir din. Peygamberimiz de aleyhisselatüme ticaret yapmış, çobanlık yapmış, mücahitlik yapmış, babalık yapmış, kocalık yapmış. Bazen dövmüşler, ağlamış. Bazen ne yapmış? Resulullah aleyhisselatü vesselam... Savaşta kafirleri öldürmüş, yani bir insanı ilgilendiren her meselede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi var? Bir payı var. Evet. Sabah erken kalkarak ve gece serinliğinden ve kuşluk vakitlerinden istifade ederek ibadetlerinizde verim ve devamlılığı sağlayın buyurmuştur. Sübhanallah. İbadetlerin şekli şemaili, uygulanışı, miktarı, zaman ve mekanı Allah Azze ve Celle ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam tarafından tayin edilmiştir. Kim bunlarda aşmalar, fazlalaştırmalar veya eksiltmeler yaparsa bu davranış onlardan kabul edilmeyecektir. Bu kişilerin sonları pişmanlıkla sonuçlanacaktır. Evet. Sahabe de olsa bir kişi kendilerine gösterilmeyen, emredilmeyip istenilmeyen bir davranışı Allah Azze ve Celle'ye yakınlık olsun diye ortaya koyamaz. Eğer böyle bir şeye yeltenirse, tevessül ederse o kişinin kim olduğuna bakılmadan yaptığı reddolunur. Şimdi bakacağız, var bu hususta bir sürü deliller var elimizde. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Böyle bazı davranışlar sergileyen kişiler olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna muttali olunca hemen müdahale etmiş. İbadetle ibadet addedileni ayırıp, bakın kardeşler buraya dikkat edin. İbadetle ibadet addedilen, ibadet olmadığı halde birilerinin ibadet şekline soktuğu demek. İbadetle ibadet addedileni ayırıp, ibadete devam edilmesini, Allah Azze ve Celle yakınlık olsun diye uyduran, uydurulan hareketlerin de hemen terk edilmesi gerektiğini anında bildirmiş, bunu ne yapmıştır, değiştirmiştir, bundan vazgeçilmesini sağlamış, böyle durumlarla, karşılaşınca ilk önce ashabına, dolayısıyla daha sonra gelecek olanlara yani bizlere nasıl davranmamız gerektiğini de öğretmiştir. Hani sana söylüyorum kızım, sen anla gelinin misali. Buna bir misal verecek olursak, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bir olay bize ne yapıyor anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü insanlara hitap ederken ayakta duran bir adam gördü. Ve onun kim olduğunu sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam hutbe okuyor, adamın bir tanesi de ayakta bekliyor. ashab ı kiram radvanullahi teala aleyhi o Ebu İsrail'dir ya Resulallah. Subhanallah. Güneşte durmayı oturmamayı gölgelenmemeyi konuşmamayı ve bu şekilde oruç tutmayı adamıştır dediler adam ne yapıyor şimdi Allah Azze ve Celle'nin emretmediği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmediği halleri cuma günü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hutbe okurken Allah'a yakınlık olsun diye ibadet kastıyla yapıyor <gülüyor> Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona söyleyiniz. Konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın. Bak oruç ibadet, orucun aslı var. Cuma günü olmasına binaen Resulullah ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? eğer vaat ettiyse nezrettiyse bunu tutsun belki bu adam perşembe günü de oruçluydu cuma günü oruç tutmak istedi cumartesi günü de oruç tutmak istedi belki 13, 14, 15. günü cuma gününe denk gel. biz bunu bilemiyoruz ama Resulullah Aleyhisselam ne buyurmuş cuma günü de olmuş olsa oruca başladıysa ne yapmayacak o orucu bozup iptal etmeyecek evet arkadaşlar, bu hadis Bukhari'de ve Ebu Davud'da mevcut. İsteyen oraya bakabilirsin. Evet kardeşlerim. Kur'an ve hadis ile haram ve helallığı kesin belli olan şeylerin yapılması veya yapılmaması konusunda adak yapılamayacağı bildirilmiştir. Anladınız mı? Bir daha tekrar diyeyim mi? Kur'an ve hadis ile Haram ve helallığı kesin belli olan şeylerin yapılması veya yapılmaması konusunda adak yapılamayacağı bildirilmiştir. Adam ayakta duruyor. E dur ayakta. Ama bunu ibadet kastıyla yaparsan Allah bunu kabul etmez. Susuyorsun. E güzel bir şey. Alimler ne demişler? Her konuştuğumdan pişman oldum ama sustuğum şeyden pişman olmadım. Her konuştuğunda nasıl pişman olur adam? Ya konuşursun hep hayır söylersin, hayır söylersin de Subhanallah, hayırın bir tanesini unutursun Celse biter, herkes dağılır Arkadaşın sana der ki keşke şunu da söyleseydin On numara olurdu, otururdu Oley, keşke söyleseydim Bak hayır söyledin Bir tanesini eksik söylediğinden ötürü ne yaptı? Gene pişman oldun Ama susuyorsun Bunun neyine pişman olacaksın? Buna pişman olmazsın. Aa, ona da pişman olursun ama şekil, neyi var? Tafsili var. Eğer senin muhtali olduğun bir meselede seni şahit olarak getirirlerse, sen susarsan haksızlık yaptığından ötürü ahirette pişman olursun yahut da dünyada pişman olabilirsin. Tabi her şeyde ne var? Yeri yolu yolunan ormanı balta inandı Allah rahmet etsin Hoca Efendi. Benim ilk kıraat hocam. Allah günahlarını bağışlasın. Evet kardeşler Allah Azze ve Celle'ye yakınlık maksadı olmayan ve ibadet türünden de olmayan hususlarda adak caiz değildir mutlak yasaktır. Ben ne yapmayacağım? Efendime söyleyeyim yürüye, yürümeyeceğim, sürünerek gideceğim. Kabe'yi muazzamaya adam ne yapıyor? Yürüyerek gideceğini vaat ediyor. Ve ne olacak? yürüyece yürüyeceğine bin tayyareye, 3 saat sonra in, tavaf et Kabe-i Muazzama'nın etrafında. Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf etmek ibadet, yürüyerek Kabe'ye gitmek ibadet değil. Ahmaklık. Hele bu uzay çağında. La havle ve la illa billah. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ibadetlerimizin şekli durumu yapılması ve kabulünü gerektiren her durumu en ince noktasına kadar belirtmiş, hiçbir soruya mahal bırakmayacak şekilde de tafsilat yapmıştır. Sünnet bize yeter. Sünnetle iktifa eden adam Allah'ın izniyle kurtulmuştur. Evet, sahabenin Rıgbanullahi Teala Aleyhim Ecmain, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a olan sevgisi, muhabbeti ve onun gibi davranma isteği bazen onların da Resulullah tarafından sallallahu aleyhi ve sellem ikaz edilmelerine sebebiyet veriyordu. Çünkü sahabe-i kiram da bizim gibi insan hatalı olabilir. Hata yaptığında Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Hemen ikaz ediyor. E biz bugün hata yaptığımızda bizi kim ikaz edecek? Kimi ikaz edecek? Bizi de ikaz edecek olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hayatı kayda geçirilmiş. Sahabe-i kiramın, radhuvannullahi teâlâ aleyhim ecmain, icma ettikleri her şey kayda geçirilmiş. Bak araştır, yaptığının eğri yahut da doğru olduğunu ne yapacaksın? Göreceksin. Ama hiç kimse senin yaptığın... Meselenin doğru yahut da eğri olduğunu belirtmek için sana hüccet ne yapmaz, durup dururken ikame etmez. Sen araştıracaksın. Evet. Sahabenin radıallahu teala aleyh ecmaîn sallallahu aleyhi ve selleme has olan visal orucuna niyetlenmesi Resulullah aleyhissalatu vesselamın da onlara Onların bununla mükellef olmadıklarını, buna güç yetiremeyeceklerine kanaat getirip sonunda bezginlik durumuna düşeceklerini bildiğinden ötürü ben sizin gibi değilim, beni Rabbim yedirir ve içirir demesi, bu ümmetin ibadette aşırılığa gitmemesi hususunda en güzel misallerden biridir. Evet. Bukhari'de bulunan bir hadiste bildirildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iftar etmeden peşi peşine oruç tutmaktan men etti sahabe-i kiramı. Bunun üzerine Müslümanlardan bir adam ama ya Resulallah sen vaslediyorsun ya, yani sen bu visel orucunu unutuyorsun ya, yani visal orucu hiç iftar etmeden 3 gün, 5 gün arka arkaya oruç tutmak demek. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu yapıyordu, sahabe-i kiram görüyordu, onlar da özeniyorlardı. Resulullah yapıyor, biz de yaparız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç günahı yok. Bizim günahımız tonlarca, biz ancak ibadet ve taat yaparak, ne yaparız? Allah'ı razı edebiliriz. Çünkü bu ibadeti Resulullah yapıyor. Deyip de bu şekilde bir kıyaslama yapıyorlardı. Başlıyorlardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı yaptığı gibi yapmaya. Ama bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Sen yapıyorsun ya, ya Resulullah Aleyhisselatü Orucunu deyince Resulullah Aleyhisselam hanginiz benim gibidir? Ben geceyi Rabbim bana yedirir ve içirir olduğu bir halde geçiririm buyurdu. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala yedirip içiriyormuş. Acıkmıyormuş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karnı? Allah tarafından doyuruluyormuş. Sen öyle misin? Sen günde maşallah beş defa yiyorsun. Evet. İnsanlar visal orucuna son vermek istemeyince... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte orucu iki gün peşi peşine uladı. Arka arkaya oruç tuttu. Onlara bir şey söylemedi. Sonra hilali gördüler. Kurtuldular. Resulullah aleyhissalatü vesselam eğer hilal gecikseydi orucu ulamayı arttıracaktım. Yani devam edecektim. Ta hilal görünceye kadar. <gülüyor> ben size söyledim kibarca siz benim gibi değilsiniz dedim ama anlamadınız eğer hilal gözükmeseydi ay uzasaydı Visel orucunu uzatacaktım size gününüzü gösterecektim <gülüyor> böyle buyurdu Resulullah Aleyhisselam burada sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına yapmış olduğu bir sitem var adeta siz beni bu hususta dinlemediniz ama eğer ay devam etseydi Ben visal orucuna Orucuna devam edecektim Ve siz buna dayanamayacaktınız Bununla da size Haddinizi bildirecektim Gibi bir durum Arz etmişti Evet Bu ümmet Visal orucuyla Mükellef değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmeti için bu orucu tavsiye de etmemiş. Tavsiye ettiği oruçlarla ittifa edelim. Zaten ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Bire onla karşılık veriyor. Demek ki e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdikleri bizim ömrümüzün çok çok çok fevkında ibadet etmiş gibi bizi ne yapıyor? E, hissedar yapıyor. Kardeşlerim, bizim dinimiz basit kaideler üzerine bina edilmiş olup külfete yer verilmemiş ve insana sadece ibadet etmesi gerektiği, uykusundan ve rahatından vazgeçmemesi gerektiği de emredilmiştir. Bu hadis, zikredeceğimiz bu hadis bunu en güzel şekilde açıklamaktadır. Enes radıyallahu anhu anlatıyor bu meseleyi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Mescide girmişti. İki direk arasında uzatılmış bir ip gözüne ilişti. Bu ip nedir diye sordu sahabiler. Bu Zeynep bint Cahş'ın ipidir ya Resulallah. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının kızı Zeynep bint Cahş'ın ve Peygamber Efendimiz'in eşi. Onun ipi. Namazda ayakta durmaktan yorulunca ona tutunuyor, öyle ayağa kalkıyor dediler. Resulullah Aleyhisselam onu hemen çözünüz dedi. Sizden biriniz canlı ve istekli olunca nafile namaz kılsın. Yorgunluk ve gevşeklik hissettiği zamanda ise yatıp uyusun buyurdu. Demek ki ne yapmayacağız? Resulullah Aleyhisselam'ın yapmadığı bir şey bu. Bir gerip ban sonra tutunmak efendime söyleyeyim bilmem ne yapmak, şunu yapmak, bunu yapmak. <gülüyor> Bu da Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da ve i̇bn Mace'de, Nesai'de bulunan bir rivayet. <gülüyor> Bu hadiste dinç ve canlı vaziyette ibadet yapılması emrediliyor. Uyku, bıkkınlık, isteksizlik gibi durumlarda ibadete devam etmeye de izin verilmiyor. Böyle davranmak Rabbimizin Celle ve Ala bizden istediği ve Resulümüzün sallallahu aleyhi ve sellemin... Efendimizin de göz yumacağı bir şey olmadığı da ne yapıyor? Anlaşılıyor. Evet, bu konuyu daha iyi açıklayıcı Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden gelen bir başka rivayet var. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha bazı bidat ehillerinin yaptığı gibi her geceyi sonuna kadar ibadetle geçirip, bunu başkalarına emretmeleri, bunu da dinde ileri seviyelere gelme ölçüsü kabul edenlere bir reddiye olarak kabul etmemiz, böylelikle de dinden daha iyi niyetle de olsa inhiraf etmelerini önlemiş oluyor. Yani Hz. Ayşe validemiz ne yapıyor? Bugünkü bidat ehline reddiye verecek bir rivayeti bize gelmesini sağlıyor. Resulullah şöyle buyurdu diyor anamız anhâ, sizden biriniz namaz kılarken uyku hali bastırırsa kendisinden bu hal gidinceye kadar yatsın. Çünkü uykulu vaziyette namaz kılan kimse belki de bilmeyerek istiğfar edip Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dileyeceğim derken kendisine söver, ve dua eder. <gülüyor> bu daha çok Medreselerde, mekteplerde olur. Talebenin biri kalkar, namaz kılar. Öteki talebe de efendime söyleyeyim, bak bak bu kalkmadı, denmesin diye o da kalkar ama uyur. Kimi kandırdım? İstediğin zaman kalk efendime söyleyeyim, uykunun kaçtığı bir zaman, namaz kıl, Kur'an oku, arkadaşlarınla hadis e, talimi yap, dini meselelerden bahset. Uykun geldiğinde, ya mul bir tarafa, ya tuyu istirahat et. Evet. <gülüyor> Bu hadiste yine Bukhari'de, Müslim'de ve bir sürü birçok Ehli Sünnet'in muteber ad kitaplarda var. Bize zaten Bukhari ile Müslim'de rivayet olunmasını yapıyor, kifayet ediyor. Evet kardeşler. <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'den bize getirdiği din orta yolda olmayı emreder. Bu ümmet ne ifratta ne de tefritte yaşamayacaktır. Orta halde yürüyecektir. Eksi ve artı olmayacak. Orta halde gösterildiği şekilde. Ne dünyası için ahiretini ne de ahiret için dünyasını ihmal etmeyecektir. Her iki alem içinde gerektiği şekilde çalışma yapacaktır. Şimdi zikredeceğimiz bu hadis bunu ne yapacak? En güzel şey, şekilde izah edecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın katiplerinden Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın katibi varmış. Ne yapıyormuş? Gelen ayetleri yazıyormuş. Anında ayetler kayda alınıyormuş. Bu katipler ne yapıyorlardı? Kur'an-ı Kerim'i kayda aldıkları gibi Yeri geldiğinde hadisleri de ne yapıyorlardı? Yazıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk dönemlerde hadislerin yazılmasına ne yaptı? İzin vermedi. Neden? Çünkü oku okuyan, yazan azdı. Kur'an-ı Kerim'e karışır korkusuyla bunu nehyetti. Ama ne zaman? Bedir'de 70 tane kafiri esir aldıklarında her okuma yazma bilen bir kafir 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest olacaktı İşte Bedir muharebesinde kafirlerin esir alınması Müslümanların arasında okuma yazma seferberliğine ne oldu? Bir başlangıç oldu katiplerin yazabilenlerin okuyabilenlerin çoğalmasına sebebiyet verdi işte Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın katiplerinden bir tanesi de Ebu Rıb'i Radıyallahu Anhu Abu Rıb'i Evet Hanzala İbni Rabi' El Üseyd'i şöyle demiştir Ebu Bekirle benim Ebu Bekir radıyallahu anhu benimle karşılaştı ve bana Nasılsın ey Hanzala dedi. Ebu Rebi Hanzala İbni Rebi El Useydi uzun ismi. Ebu Bekirle karşılaşıyor radıyallahu anhu bana Nasılsın ey Hanzala dedi. Sordu. Ben de Hanzala münafık oldu dedim. Ebu Bekir radıyallahu anhu, Subhanallah sen ne diyorsun dedi. Ben cevaben dedim ki, bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemden bahsediyor. Sanki gözlerimizle görüyormuş gibi oluyoruz. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanındaki durumumuz çok değişik. Onun huzurundan ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına vardığımızda ve işlerimizin başına dönünce de birçok şeyi unutuyoruz. Ebubekir radıyallahu anhu dedi ki Allah'a yemin ederim biz de benzeri şeylerle karşı karşıya geliyoruz. Yani sadece Ebu Rubey radıyallahu anhu ne yapmamış? Bundan muzdarip değil. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu da aynı diyor bize de ne yapıyor bu? Ceryan ediyor. Bizde de oluyor. Ben ve Ebubekir Bekir bu durumumuzdan şikayet etmek için birlikte yola düştük ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ben ya Resulallah Hanzal'a münafık oldu dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ne demek dedi. Ben ya Resulallah senin yanında bulunuyoruz bize cennet ve cehennemden bahsediyorsun sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Bazen Resulullah Aleyhisselam namaz kılıyordu. Cennet nimetlerinden bahsedilince sanki böyle uzanıp da alı verecekmiş gibi oluyordu. Cehennem ayetleri geldiğinde sanki ne yapıyordu? Cehennemin alevi böyle karşıdan geliyormuş gibi gelip kendisini sanki adeta ondan sakındırıyor gibi bir hal takınıyordu. Yaşıyordu yani. Biz de maşallah yaşıyoruz. Allah bize hidayet etsin. Evet senin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuzun yanına ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz ya Rasulullah dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımı elinde bulunduran Allah subhanehu ve teala'ya yemin ederim ki şayet siz benim yanım, yanımda bulunduğunuz hal üzere devam edip zikir üzere olabilseydiniz yani tefekkür üzere olabilseydiniz Yataklarınızda ve yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi Melekler inerler sizi tebrik ederlerdi Fakat ey hanzala bir saatiniz ibadete bir saatinizi de dünya işlerinize ayırınız buyurdu Ve bu sözü üç defa tekrarladı Ne yok? Dünya gelip geçici, otur tesbih çek. Dünya gelip geçici, otur Efendime söyleyeyim. Bir lokma, bir hırka, böyle yok dinde. Allahümme Rabbena a'tina fid dünya haseneten, o fila ahirete haseneten ve kina azaben Bak Rabbena a'tina fid dünya. İlk önce dünyada bir hasene ver. O fila ahirete hasene. Ahirete de bir hasene, bir iyilik, bir güzellik o. İlk önce dünyadan isteyeceğiz. Dünyadayken isteyeceğiz. Ne isteyeceğiz Allah'tan Azze ve Celle? iman kemalatı isteyeceğiz ibadetler taatlar yapabilmek için vücut sihati isteyeceğiz zenginlik isteyeceğiz Allah'ın vereceği her şeyi isteyeceğiz istemekle beraber ona ibadet de yapacağız ondan sonra ahirette cennet isteyebilelim evet bu da Müslim'de ve Tirmizi'de bulabileceğimiz bir rivayet evet bu rivayetten çıkaracağımız birçok dersler olmalı kardeşlerim az kaldı sıkın biraz dişinizi ilk önce Rabbimizin Celle Ale, Nisa suresi 59. ayette emrettiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karşılaştığımız meselelerde hakem tayin etmemizin gerekliliğine iman etmemizdir ne alakası var hocam diyeceksin bak alaka nasıl sen alakayı kurmak istersen, kurabilirsen alaka kurursun. Buradaki meseleyle bu ayetin ne alakası var dersen olmaz. Alakayı belki sen kuramadın ama o adam kurdu. Evet. Hem dünyevi hem de ukurevi meselelerimizin çözümü Rabbani ve nebevi olmalıdır. Bu hususta Rabbimiz Celle ve Ale, ey iman edenler Allah Azze ve Celle'ye itaat edin. Peygambere ve sizden olan Ulul Emre, yani Müslüman idarecilere ve ulemaya da itaat edin. Tabi Allah Azze ve Celle'ye itaat kayıtsız, şartsız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba, itaat, kayıtsız, şartsız. Ulul Emre ve alimlere itaat kayıtlı, şartlı. Onlar Allah ve Resulüne itaat ettikleri müddetçe, Allah azze ve celle'ye çağırdıkları Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine muhalif olmadıkları müddetçe. Bakın ve atiullah ve atiyur Allah'ta ne var? itaat sözü var. Resulullah'ta itaat sözü var ama ulül emr kelimesinde itaat sözü ne yok? Ve ulül emri minkum. Ve vaatifla ne yapmış? Gelmiş. Burada bir incelik var. Allah'a itaat kayıtsız şartsız, şeksiz şüphesiz Resulullah aleyhissalatü vesselama itaat kayıtsız şartsız şeksiz şüphesiz ama ulul emre itaat kayıtlı ve şartlı Allah ve Resulüne itaat ettikleri muhalif davranmadıklar müddetçe evet burada ne vardı ha nasıl bağlantı yaptık şimdi bir bağlantı yapalım değil mi askıda kalmasın Ebu Rabi radıyallahu anhu ne dedi? Biz Resulullah laaleyhi salatü vesselam'la karşı karşıya geliyoruz. Onun anlattıklarından etkileniyoruz. Cehennemi gördü gibi oluyoruz. Cenneti gördü gibi oluyoruz. Halinin kötülüğünü ne yapıyor şikayet ediyor Ebu Bekir'e. Aynı durum Ebu Bekir radıyallahu anhu da vallahi bizde de böyle oluyor. E ne yapalım şimdi? Kendisini münafıklıkla ne yapıyor? Adeta resmediyor, vasıflandırıyor. Ama bu münafıklık değil, esas imandır bu. Allah Azze ve Celle'nin azabından korkmak, Allah Azze ve Celle'nin azabından korkmak, ürpermek, bunun neticesini ne yapamıyor? Bak Ebu Bekir'in yanında da bulamıyor. O zaman beraber gidiyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anhü ile beraber bu durumu Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyorlar. İşin içinden çıkamıyor. Soracak başka birisi de yok Resulullah aleyhissalatü vesselam hayatta. İşte bugün biz de karşılaşmış olduğumuz meseleyi ne yapmayacağız? Kendi kafamıza göre çözmeye çalışmayacağız. Bu meselede Kur'an ne diyor? Ona bakacağız. Bu meselede sünnet ne diyor? Ona bakacağız. Bu meselede sahabe-i kiramın görüşü neymiş? Ona bakacağız. Hulefai Raşidin. Ruduanullah Teala Aleyh Mecmuain bu mesele hususunda neler söylemişler? Ona bakacağız, ona göre meselemize çözüm arayacağız. Evet. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah azze ve celle'ye ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah azze ve celle'nin ve resulünün talimatlarına göre o meseleye çözüm arayın demek. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir buyurarak bizim nasıl davranacağımızı bize ne yapmıştır? öğretmiştir. Evet. Evet kardeşlerim. Bu hadis bize bu yönde nedir? örnektir. Nasıl onlar için içinden çıkamadılar, çıkamadıkları bir meselede Resulullah'a müracaat ettilerse biz de ne yapacağız? İşin içinden çıkamayınca ya bu böyle de olsa olur deyip kıvırmayacağız. Araştıracağız bunun e, meselesi nedir diye, çözümü nedir diye. Evet, Müslüman hayatının her kademede, kademesinde dünya ile ahireti aynı anda yürüte, yürütebilme anlayışını göstermelidir. Dinimize göre bir şeyin ölçüsünü eğer Allah Azze ve Celle ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koyduysa evet bu ölçüdür. Dinimize göre bir şeyin ölçüsünü Allah ve Resulü koyduysa bu ölçüdür. Değilse din namına ölçüsüzlük, haddi aşmak ve tağutluktur. Allah ve Resulü'nden başka kimse ne yapamaz? Kesin ölçüyü koyamaz. Evet. Bu şekilde davranmak hem kendimize hem dinimize ihanettir. Rabbimiz Celle ve Ala bu şekilde dinimize ihanet edip cehenneme yuvarlanmaktan bizleri muhafaza buyursun. Allah Subhanahu ve Teala hakkı hak görüp hakkı, hakka tabi olmayı, batıl batılı, batıl görüp batıldan çekilmeyin cümlemize sevdirsin ve kolaylaştırsın. Allah azze ve celle birbirimize muhabbetimizi arttırsın haddi aşmayı haddi aşmayı kerih göstersin bize sünnetle yetinmeyi Allah subhanehu ve teala hepimize sevdirsin ve sünnetle yetinenlerin yarın Ahirette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olacaklar müjdesini Resulullah vermiştir. Bu müjdeyi dünyadayken alanlardan eylesin. Sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn ve ahiru davânen elhamdülillahi rabbil âlemin ve esselâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh.